1878 yılında İskoçya'da Clyde Nehri'nin kıyısında küçük bir köyde doğdum. Çocukluğum Milton adındaki bir köyde geçti. Çılgın bir bilimsel gelişme ve endüstrileşme dönemiydi. Bugün nasıl baş döndürücü bir teknolojik gelişme ve globalleşme sizlerin nefesinizi kesiyorsa, o zamanlar henüz tam farkında olmadığım, ama yaşamamızın en ince dokularına kadar sızmış olan bu endüstrileşme da bizim nefesimizi kesiyordu. Babam, amcam, arkadaşlarımın babası sabahın erken saatlerinde bize görünmeden trene biner. Sadece bütün ülkeye değil, dünyaya kromat yetiştirmede Amerika ile yarışan G&G Shawfield fabrikasına gider ve yine bize görünmeden geri dönerlerdi. Annem sanki özellikle babamı bize göstermezdi. Sabah kalktığımda annemin elindeki yaralar kanıyorsa babamın geldiğini anlardım. Size tuhaf gelecek ama eğer eklerindeki yaralar o sabah azmamışsa üzüdür Dövülmüş yulaf tanesi büyüklüğündeki deliklerden kanlı cerrah görünürse sevinirdim. Çamaşırdan derdi, babanın iş gömleklerini yıkamaktan. Bu açıklama bana kapıyı arkamdan çekip bu uçsuz bucaksız doğada bütün gün yok olmama yeterdi. Ne de olsa bütün arkadaşlarımın annesinin elleri de öyleydi ve benim sıramda bir gün köydeki öbür erkekler gibi gelecekti. O zamana kadar kafama takmama gerek yoktu. Büyüleyici tepeler. Asırlık kalın gövdeli akı ağaçlar, En tepesine bakacağız diye kıç üstü düşüp gülmekten öldüğümüz çınar ağaçları, Karlı sert dağlarından yeşil yollar buldukça kıvlan, Ani boşluklarda şimşek kızıyla dökülen, Düzlüklerde şırıl şırıl akan buz gibi burn, Buraların kendine özgü vahşilik, özgürlük, Dik başlı kokan havası bizleri kendisine çekiyor. Hayal dünyamızı besliyor. Oyunlarımıza temel oluşturuyordu. Akşam olup devlere girmek ölümdü. Yaşamın gerçekleriyle yüz yüze gelmek demekti. Belki de yaşam ölümdü. Ölüm de yaşam. Bir an önce bir şeyler atıştırıp yatağımıza girmek, Sabah gene dışarı çıkabilmek için yapmamız gereken zorunlu bir işten başka bir şey değildi bizim için. Bu böyle, 13 yaşıma, amcamın cesedini gördüğüm güne kadar sürdü. Fabrika ülkenin en büyüklerindendi. Sahibi, kimya endüstrisine üstün hizmetleri dolayısıyla Grigio Victoria'nın baron unvanı verdiği John White, dini bütün bir adamdı. Bilimsel çalışmaları yakından takip ederek babasından devraldığı fabrikasında hemen pratiğe uyguluyor. Rakiplerini gerçek bir girişimciye yakışır bir şekilde halt ediyor. Bu arada gittikçe büyüyen gelirinin önemli bir bölümünü dini yatırımlara aktarıyordu. Kilise yüksek bitarda bağışta bulunuyor. Çocuk esirgeme kurumları, dini gençlik dernekleri, vakıflar baş evleri, fakir çocuk yurtları, çalışan ailelerin çocukları için kreşler açıyor, kiliselerde konuşmalar yapıyor. Dernek ve vakıflarında gençlere İncil hakkında eğitimler sağlıyordu. İşe gelmezlerse patta içmeye giderler diye kendi işçilerin pazar günü bile çalıştırıyordu. Günde 12 saat, haftada 7 gün, Yemek molası bile vermek sizin çalıştırdığı işçilere yöre halkı Baron'un kanaryaları adını takmıştı. Her gün krom toz solumaktan ölü gibi bembeyaz olan yüzleri ve sarı kromat tozu kaplı giysileri nedeniydi. Baron, ünvanına yakışan bir şatay havlusu yaptırmıştı. Overton Born'un derin bir yarıkla ikiye böldüğü, Yeşilin en koyun tonlarının karanlık ağaç gölgeleriyle binbir çeşit oyun oynadığı tepeye. Kendi gibi dini bütün eşiyle birlikte yaşıyordu burada. Malikanesini özellikle gotik mimarisinde inşa ettirmişti ki kötü ruhlar uzak dursun, görenler Allah korkusunu ta iliklerinde hissettim. Binanın dış cephesini, şeytanın varlığını hatırlatan, ağızları karanlık bir kuyu gibi daima açık, koca kapalı, eciş vücutlu, ucuve yaratıkların heykelleriyle donatmış, kapı üstlerine süslü dini vecizeler yazdırmıştı. Sadece biz çocuklar için değil, köy halkı içinde tüyler ürpertici olan bu malikanede, baron kendini Allah'a daha yakın hissettiğini söylüyordu. Çünkü bir rivayete göre, İki dünya arasındaki duvar bu tepede bir tül kadar inceydi. Bazen köylüler kilisede yaptıkları duaya ilaveten, toprakları kendilerine yasak olan bu mahalleye yaklaşabilecekleri en yakın noktalara kadar çıkar, oralarda dua ederlerdi. Kaç kere oyun oynarken kiliseye ayak basmayanları bile karanlık ağaç diplerinde, gölgeli su başlarında dua ederken yakaladığı olmuştu. Bir gün amcamın iş yerinde öldüğü haberi geldi. Artık 13 yaşındaydım ve sorumluluklarımı yerine getirmeliydim. Trene binecek param olmadığı için 5 saat Glide Nehri boyunca yürüyerek fabrikaya ulaştım. Fabrika nehrin kıyısındaydı. Üzerinden o güne kadar hiç görmediğim sarılıkta bir buhar çıkıyordu. Babam ve ben cesedi aldık. Fabrikada 900 işçi çalışıyordu. Bu o dönem için çok büyük bir rakamdı. Hepsi civar köylerden geliyorlardı. Yorgunluktan mı, yoksa amcamın yüzünde burnunu göremediğimden mi bayılmışım? Biz nasıl köye geri geldik, cenaze töreni nasıl yapıldı hiç hatırlamıyorum. 10 gün hasta yattığım yatağımda kafamda silemediğim tek şey babamın burnunun yerinde durduğu ama deliklerini ayıran duvarın yok olduğu, arkadaşımın babasının kulak zarlarının içine dolan krom tozuyla eriyip yastığına aktığı, başka bir arkadaşımın babasının ayak parmaklarının baş ile birleştiği, her çalışanın ellerinin, yüzlerinin, sırtlarının cerahat yaralarla dolu olduktu. Anlaşılan balon. Çalışanlarının bedenlerinden çok ruhlarına önem veriyordu. İşte fark etmeden hep kaçtığım, hep ertelediğim, öğrenmek istemediğim, zamanı gelince cebelleşirim dediğim gerçek buydu. Beni de böyle bir gelecek bekliyordu. Baron White'ın kanaryalarından biri olmak. O an hasta yatağımda buralardan gitmeye karar verdim. Ne olursa olsun bu her gün zehirlenen topraklarda, burunsuz, kulaksız, ayak ve el parmaksız insanlar diyarında kalmayacaktım. Öyle de yaptım. Birer zombi gibi gezen, ne kulağı duyan, ne soluk burusu olan bu insanlardan arkama bile bakmadan kaçtım. Londra'ya gittim. Fleet Street'in önüme çıkarttığı küçük büyük, Tüm fırsatlardan yararlanarak yılmadan çalıştım. Sonunda hatırı sayılır bir gazeteci oldum. Fakat nereden bilebilirdim ki doğduğum yerler beni hiç ummadı ama tam da kendisine yakışır bir şekilde geri çağıracaktı. O gün köyden bir mektup geldiğinde çok şaşırdım. Şimdiye kadar bana kimse yazmamıştı. Benim de böyle bir ihtiyacı hissettiğim söylenemezdi tabii. Mektup küçük kuzenimdendi. Amcamın öldüğünde henüz kundakta olan en küçük çocuğu. Eğli bir yazısıyla köpeğinin kaybolduğundan söz ediyor. Benden onu bulmamı istiyordu. Bana biraz saçma göründü. Oradakilerini yapabileceği böyle basit bir şey için bana yazması. Hatta... Gelmemi istemesi tuhaftı. Mektubun açıkça ifade edemediği bir şeyler olduğunu seserek ilk drene atladım. Beş altı saat sonra yüzeyim İskoçya'nın vahşi ama bir o kadar da nefes kesici manzaraları kompartımanımın penceresinden akıp gitmeye başladığında heyecanlanmadığımı söylesem yalan olur. Nihayet tren ulaştı. Fabrikanın yanından geçerken kapalı pencereden bile kompartımanıma koku iğrençti. Çürük yumurta kokusu. Nehrin iğrenç bir sarılıkta akan suyu tren fabrikadan uzaklaştıkça berraklaştı. Üzerindeki sarı buharlar kayboldu. Köye en yakın istasyonda indim. Bekleyen bir arabacıya işaret ettim. Hafiften yağmur başlamıştı. Eve vardığımda babamın cenazesi dışarı çıkarılıyordu. Yengem beni bunun için çağırmadıklarını söyledi. Gerçekten kuzeninin köpeği kaybolmuştu. Ama ben gelene kadar da babam ölmüştü. Şanslıymışım. Babamın cenazesini kaçırmamıştım. Anneminki gibi. Bir an önce kayıp köpek meselesini halledip işimin başına dönmek istiyordum. Daha doğrusu bu canlı cenazeler gönülden bir an önce uzaklaşıp yine onları unutmak için can atıyordum. Fakat bu kez ömür boyu kurtulamayacak derecede onlara dolanmak üzere olduğumu ne yazık ki farkında değildi. Kuzenim gezerken köpeğinin malikane topraklarına doğru kaçtığını, arkasından bağırıp koşsa da onu kaybettiğini anladı. Baş başa kaldığımızdaysa onu bulduğunu ama bundan kimseye bahsetmememi söyledi. Şimdi bir şey açıklayamazmış. Ancak malikaneye gidersek bana onu gösterebilirmiş. Hemen barona bir mektup yazıp topraklarında araştırma yapmak için izin istedim. Baron da kuzenimin köpeğini kaybetmesinin üzüldüğünü, benim gelip araştırma yapabileceğimi söyledi. Tek şartı, gündüz, güneş batmadan araştırma yapmamdı. ''İşte bu imkansız.'' dedi kuzenim. ''Gece karanlıkta olmalıymış, yoksa bana gösteremezmiş.'' O zaman gizlice gideriz biz de, diye karşılık verdim. Sevinçle gülümsedi. Yanımıza bir fener alarak, havada tam kararmadan yola çıktık. Arabacıya, malikaneye doğusundaki yoldan gitmesini söyledim. Yüzüme hayretle karışık bir korkuyla baktı. Kuzenim köpeğini o yol üzerinde kaybetmiş de, diye açıklama ihtiyacı hissettim. ''Oralar pek tekin değildir beyim.'' dedi. ''Neden?'' ''Ne bileyim. Oralarda hayaletlerin dolaştığı söylenirdi.'' ''Hiç gören olmuş mu?'' ''Vallahi ben başkasının yalancısıyım. Bu dünya ile öbür dünya arasındaki duvar bir tül kadar ince derler orada.'' ''Eğer öyleyse görmeye değer o zaman.'' Deyip arabaya atladım. Kuzenim de arkamdan atladı. Bunun üzerine arabacı isteksizce atları dehledi. Kuzenimle bakıştık. On yaşında akıllı görünüşlü bir çocuktu. Babasını hiç hatırlamıyordu. Halbuki ona ne kadar da çok benziyor. Umarım babası ve diğerleri gibi baronun kanaryalarından olmaz. Mahalikaneye çıkan yol ayrımına gelindiğinde atlar aniden durdu. Sanki bir şeyden ürkmüşe benziyorlardı. Arabacı ne yaptı, ettiyse o yola girmediler. Kusura bakmayın beyim, bundan sonrasını yayan gitmek zorundasınız. Mecburen arabadan indik. İkide bir hat çıkaran arabacıya parasını verdim. Adam... Atları çılgınlar gibi dehleyerek uzaklaştı. Önümüzde en azından 20 dakikalık bir yürüyüş vardı. Güneş batmak üzereydi. Ortalık aniden kararır diye penir hazır ettim. Buraları ben görmeyeli epey değişmiş. Sanki daha bir esra olmuştu. Tepeye yaklaşmamıza rağmen malikane devasa ak ağaçlar, çınarlar arasından gözükmüyordu. Yarattıkları gölgenin serinliğinden midir nedir içim ürperdi? Toprakta biraz çamurlaşmıştı. Havada tuhaf bir sessizlik var diye düşünüyordum ki, ürkütücü haşmetiyle malikane karşımıza çıkıverdi. Ne kadar tüyler ürpertici olduğunu unutmuşum. Kendisiyle aynı tarzda inşa edilen muhteşem Overton'un köprüsünün karşı yakasında işte ben buradayım diyordu. Malikaneden görünmemek için hemen eğildik. Merak etme, daha vaydınlık henüz bir şey olmaz, dedi kuzenim. Ne olacak? Birazdan görürsün, hele bir hava kararsın. Bir anda bütün sesler kesildi. Sanki zaman durmuş gibi geldi. Ne bir yaprak kıpırtısı ne de bir kuş kanadı. Acaba su da mı diye başımı uzatıp aşağıya baktım. O anda bütün sesler geri geldi ya da ben öyle sandım. Su şırıl şırıl akıyordu. Fakat artık güneş batmıştı. Ne olursa olsun sakın korkma ve yerinden kımıldama, dedi kuzenim. Derdemez malikanenin duvarlarındaki ucube yaratıklar yerlerinden çıkıp Kulakları sahredici bir çığlıkla çirkin ağızlarımdan salyalar aktı aktı, hışımla üzerimize geldiler. Hiç korkma ve gözlerini onlardan ayırma. Öyle yaptım. Bu yumurcak bunları nereden öğrenmiş? Hay Allah! korkmama elde değil. Ay ışığında ucubeler olduklarından daha korkunç gözüküyorlar. Yarattıkları rüzgarın etkisiyle sırt üstü yere yıkıldık baktım kuzenim genç bir ağaç gövdesini tutunuyor sabırlı için bir yandan da gözlerini üzerine üzerine gelen yaratıktan ayırmıyor izin versek bizi mahvedecekler anlaşılan bizim buralarda dolaşmamıza kızdılar bizden bir şey saklıyorlar görmemizi istemedikleri şey ne acaba sürekli onlara bakınca sonunda oldukları yerde taş kesildiler bunu fırsat bilip yandaki yamaçtan yosunlu taşları tutuna tutuna aşağıya indik. Kalbim mücadelenin etkisiyle sanki göz kafesinden fırlayacak gibi atıyordu. Su çok berraktı. Biraz suyla yüzümü ıslattım. Kalın kemerler aşağıdan yukarıya bakıldığında köprüyü daha bir aşmetli gösteriyordu. O sırada geniş ana kemerin altındaki koyu karanlık alanda bir kımltı oldu. İkimiz de dümdüz yere yattık. Bir süre kıpırtı izledikten sonra, ''Bu o!'' dedi kuzenim, ''Bu o!'' çalılar arasından küçük bir köpek çıkıp geldi. Kuzenimle sarmaş dolaş oldular. Hava iyice karardı, nam feneri yakmak istedim. ''Yakma, yoksa onları göremeyiz.'' ''Kimleri göremeyiz?'' fısıltıyla konuşuyorduk. Bekle şimdi gelirler. Daha kimi göreceğiz? Sabırsızlanmaya başlamıştım. Köpeğini buldun işte. Daha ne istiyorsun? Hadi gidelim buradan. Fakat baktım. Hiç yerinden kımıldamıyor. Köpeğine sımsıkı sarılmış yatıyor. Korktuğumdan falan değil. Bir an önce bu işi sonuçlandırıp buralardan uzaklaşmak İşimin başına dönmek istediğimden sabırsızlanıyordum. Fakat onu burada yalnız bırakacak değildim elbette. Çaresiz tekrar başımı otlara gömdüm. Bir süre sonra köprünün altı bir eğlence yeri gibi insanlarla doğdum. Ay ışının altında müthiş bir manzaraydı. Hiç aceleleri olmadan gülüp konuşuyorlar, şakalaşıyorlardı. Kimi balık tutuyor, Kimi şarkı söylüyor, kimi içki içiyor, kimi kağıt oynuyordu. Tulum çabuk dans eden bir de vardı. Bak, dedi kuzenim. Orada balık tutanı tanıdın mı? Uzaktan yüzünü çıkaramamıştım. Gel yanına gidelim, dedi ve yerinden kalktı. Ben de kalktım. Baba bak, sözümü tuttum, sana kimi getirdim? Diyerek yaklaştı adıma. Aman tanrım bu amcamdı. Yerinden kalkıp beni kucakladı. Beni gördüğüne çok sevindiğini söyledi. Öldüğü zamanki gibi değildi. Burnu yerli yerindeydi. Aklım karışmıştı. Arkalarından annem çıka geldi. Sımsıkı sarıldı. Sağlığının iyi olduğunu görmek onu çok sevindirmişti. Ellerinde cerahat yara deliklerinden eser yoktu. Üç güne kalmaz babam da buraya getirmiş. Öyle söyledi. Sabaha kadar orada köprünün altında eğlendik. Uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Hiç gülmediğim kadar güldüm. Sabahın ilk ışıklarıyla gittiler. Fakat her gece orada olduklarını... Ne zaman istersem onları gelip görebileceğimi söylediler. Neden burada toplandıklarını sordum. Bu malikane topraklarının eski vücutlarına kavuştuklarını, kendilerini rahat hissettiklerini, buraya kopmaz bağlarla bağlı olduklarını, o yüzden her gece geldiklerini söylediler. Barondan intikam mı almak istediklerini sordum. Yo dediler. Öbür dünyada intikam diye bir şey söz konusu değilmiş. Bu dünyada eden ettiğiyle kalırmış. O kadar. Meğer kuzenimin köpeği de hayal etmiş. O da gitti gülmüşümadan. Çok iyi bir av köpeği olduğundan hayaletlerin kokusunu almış, seslerini duymuş ve merak ettiği için onları bulmak amacıyla köprüden atlamış. Tez canlılığı köprünün 15 metre yükseklikte olduğunu fark etmesine fırsat vermemiş. Yere düşer düşmez ölmüş zavallı. Kuzenim de böylelikle bulmuş hayaletleri. Çok geçmeden herkesin onları göremediğini ya da hayaletlerin kendilerini herkese göstermediklerini fark etmiş. Ben ikinci kişiymiş bu ayrıcalığa sahip olan. ''Peki beni çağırmak nereden geldi aklına?'' diye sordum. ''Sen burada bir efsanesin.'' dedi. ''Buradan kaçıp baronun kanaryalarından biri olmaktan kurtulan tek kişisin.'' ''Elbette sende de bu yeteneğin olabileceğini tahmin ettim. Hem babam özellikle seni bulmamı istemişti. Kim bilir belki tanışmamızı sağlamak için.'' Bu kez bir parçamın buralarda kaldığını hissederek ayrıldım Milton'dan. Söz verdiğim gibi hiç kimseye olanlardan bahsetmedim. Fakat her zaman o yöredeki gelişmelerle yakından ilgilendim. Gazeteci olman bunu daha da kolaylaştırıyordu. Çok geçmeden Baran öldü, sonra savaş çıktı. Hala sağlık ve güvenlik koşullarından uzakta üretimini sürdürüyordu fabrikayı yeni sahipleriyle. 1938'de Overton Malikanesi ve Toprakları Yöre Belediyesi'nin yönetimine geçti. İkinci savaş çıktı. Fabrika, savaş ekonomisine müthiş katkılarını sürdürürken yeni varisleri bu durumu coşkuyla karşıladılar. O sıralar malikane hastane olarak kullanılmaya başlandı. 1950'de fabrikada müthiş bir patlama oldu. Birçok ölü ve yaralı olmasına rağmen iş koşullarında hiçbir değişiklik yapılmadı. Bölgedeki topraklar krom artıklarını öylesine doydu ki, yer kaynaklarının bile geri dönülmez bir şekilde zehirlendiği söylenmekte. Ne yazık ki kuzenim beni dinleyip Londra'ya gelmedi. Kim bilir neden. Aile mesleğine devam etti. Baron'un Kanarya'ları arasında çok yaygın olan akciğer kanserinden öldü. Gittiğim ziyaretlerde onu da Malikenin topraklarında gördüm. Köpeğiyle sarmaş dolaş oynuyordu. 1820'den beri ülkenin yüzde yediş kromat üretimini yapan fabrika 1967'de kapatıldı. Suda çözülebilen ve doğada hiçbir zaman yok olmayan atık maddesi kormiyum zehrini tonlarca miktarda gelecek nesillere hediye bıraktıktan sonra. Köyde tanıdık kimse kalmadı. Ölenler öldü. Göçenler başka şehirlere göç etti fakat malikane bütün haşmetiyle ayakta kaldı. Şimdi halka açık olduğu için çok yaşlanmama rağmen arada bir hala oralara gider Birinci katındaki kafede çay içer, bahçesinde yardımcımla gezerim. Duvarlarındaki ucubeler artık yerlerinden kımıldamazlar ama gözlerim her ihtimale karşı hep üzerlerinde olur. Bazen onların da gözleriyle beni takip ettiklerini yakalarım. Bazı akşamlar köprü üzerinde biraz oyalanır, güneş batar batmaz tekerlekli sandalyemden kalkıp köprüden aşağı bakarım. Neredeyse bütün köy halkı orada olur. Onlara el sallarım, gülümserim. Yardımcım gayri ihtiyarına gördüğüm merak edip kafasını şöyle bir aşağıya uzatır. Tabii hiçbir şey göremez. Sonra kendini çekip bana döner. Buralar çok sessiz. Akşam oldu. Kimseler kalmadı baksanıza. Biz de gitsek iyi olur. Der ve gideriz. Arada sırada gazetelerde bazı alp köpeklerinin Overton Köprüsü'nden atlayıp öldüklerini okurum. İntihar eden köpekler diye yazarlar. Bilmiyorlar ki. Neyse, zaten herkes artık iyice delirdiğimi düşünüyor. İlgisi yok. Sadece gereğinden fazla yaşıyorum. O kadar.